ama bakt fakine astakal hadiye kitabu Allah ve xayra al hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve alih ve Bugün 11 Şubat 2012 Cumartesi, Selefin Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 12. dersi. Biz en son dersimizde demiştik ki, Ehl-i Sünnet'e meselemizin siyakında muhalefet edenlerin öne sürmüş oldukları iki mukaddime vardı. Birinci mukaddime, İman tasdik ile eş anlamlıdır. Biz geçen derste bunun cevabını verdik. İkinci mukaddimeleri ise tasdik de ne, neyle olur? Eşarilere göre kalple, mürceyetül fukahalara göre ise sadece kalp ve dille olur. Hatırlarsanız bu haftaki derste e, bu ikinci mukaddimeye cevap verecektik. Buraya kadar bir sorun yok değil mi dersin? Ne ile alakalı olduğuna dair. Şimdi bunların bu iddialarına karşı kardeşler iki cevap vardır diyebiliriz. Bunların bu iddialarına karşı iki cevap vardır. Neydi iddiaları? Tastik kalple olur. Eşarilere göre, mürciyelere göre ise fukahat, fukahatul e, mürciyatul fukahalara göre ise sadece kalp ve dille olur. Şimdi bunların bu iddialarına karşı iki cevap vardır. Tabir sahipse birincisi genel cevap. Bu genel cevap her iki taifeye de birden cevaptır anlamını geliyor. Tamam, bunu bilelim. İkincisi de her birine özel cevap. Yani tek başına e e tek başına eşarelere cevap tasticlerdi yani eşarelere cevap. Bir de tek başına e Pardon, tasdik kalple kalpledir diyen eşarilere cevap ve tek başına tasdik kalple ve dille diyen e, fukahal murciyetül -mür fukahalara cevap. Şimdi genel cevaba gelince, genel cevap dedik e, ki taifeyi de içeriyor. Deriz ki tasdik veya tasdiki sadece kalbe veya kalp ile dile sınırlamak yanlıştır. Tasdiği. Sadece kalbe veya kalp ile birlikte dile sınırlamak ki bu mürcetül fukahaların görüşüydü. Bu yanlış bir sınırlamadır. Bilakis tasdik azalar ile de olur kardeşler. Tasdik azalar ile de olur. Yani azalar ile de tasdik mümkündür. Bakın şimdi dikkat edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buhari'deki hadiste diyor ki Allah Ademoğluna Zinadan payını yazmıştır. Allah Adem oğluna Zinadan payını yazmıştır. Herkes kaçınılmaz Olarak bu paydan alır. Gözün Zinası bakmaktır. Dilin zinası Konuşmaktır. Nefis Arzular ve ister. Yani ta Tabir sahihse cimanın Ön mukaddimelerinden bahsediyor. Neden? Çünkü cima, e, pardon, zima, zinanın ön mukaddimelerinden bahsediyor. Neden? Şimdi bunu anlatıyorum ki e, şahit bölümünü fık edin diye. Şimdi zinanın nasıl başladığı bellidir. Çünkü bu erkeğin isteğiyle alakalıdır. Önce bakar, dokunma olur vesaire, konuşma olur, söz sarf edilir. Sonra en son safha bizim bildiğimiz meşhur malum olan zinaya varır. Şimdi tabir sahihse bu siyaktan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Bakın diyor ki Allah Adem oğluna zinadan payını yazmıştır. Herkes kaçınılmaz olarak bu paydan alır. Gözün zinası bakmaktır. Dilin zinası konuşmaktır. Nefis arzular ve ister. Şimdi buranın Arapçasını okuyorum. Velfercu yusaddiku zelik ve yukezzibuhu. Cinsel organ da bu isteği tasdik eder veya yalanlar. Yani kişi zinadan önce zina isteğiyle veya onu zinaya sevk edecek bakışmalara yönelebilir. Dokunmalara yönelebilir, söz sarf edebilir, başka vesileler kullanabilir. Ancak bizim e, mesela işte fıkıhtaki tabirle, işte dediğimiz mesela erkeğin zekerinin baş kısmının kadının tercine girme olayı bizim bildiğimiz zina meselesinin aslıdır. Meşhur olan zinadır. Şimdi Aleyhisselatu vesselam en son o kısmı söylüyor. Diyor ki bunlar vuku bulur. Kişi bundan bir pay alabilir. Yani ne yapabilir? Göz zinası yapar. Dil zinası da yapar. Konuşmaktır o. Talep etmektir. Söz sarf etmektir. Müstehcen ifadeler kullanmaktır. Sonra nefis arzular ve ister. Ve öyle bir hale gelir ki ondan sonra ya zina vuku bulur ya da bulmaz. İşte o zina ya vuku bulur, bulmaz ifadesini bakın aleyhissalatu vesselam şöyle kullanıyor. Diyor ki en son nefis arzular ve ister velfercu yusaddiqu zelike ve buhu. Cinsel organ da bu isteği tasdik eder veya yalanlar. Yani zina eder veya etmez. Bakın cinsel Organın tasdik etmesi, erkeğin zekeri'nin baş kısmının kadının fercine girmesidir. İşte ve vesselam azalarla olan ki o kişinin cinsel organıdır. Azalarla olan bu amelin ismine tasdik ismini veriyor. Hadis buharide Şahit burası. Cinsel organda bu isteği tasdik eder veya yalanlar. Yani tasdik etmesi büyük günah olan zinaya düşmesi anlamındadır. O zaman bu da gösteriyor ki tasdik sadece ne eşarelerin dediği gibi kalbe has ne de mürciyetül fukahaların dediği gibi sadece kalp ve dile Bakın yine i̇bn Teymiye'nin fetavada naklettiği üzere Hasan-ül Basri mesela selef alimleri, lugatın Lugatta imam olan bu insanlar, sahabet tabi in vesaire, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam naklediyor Hasan-ül Basrı'dan. hasan diyor ki iman diyor temenni etmekle olmaz. Ancak kalpte yerleşir ve ameller onu tasdik eder. Bakın azaların ameline ne ismini verdi? Lugat halimi diyeceksek ameller de onu tasdik eder diyor. Bakın size ara bilgi tabir sahihse bu önemlidir usulle alakalı. Özellikle mutahhir dönemlerde 400'lü 500'lü yıllardan sonra çıktı ehli sünnet alimlerinden de bidat ehli kimselerin alimlerinden de büyük lügat alimlere çıktı. Bakın bunlar herhangi bir kelimeyi ifade ederlerken bunların kitaplarını asıl sayarlar. Bu maalesef İslam e, eserlerinin mirasına girmiş büyük bir eksiklik ve hatta bidattır diyebiliriz. Bakın Lugatın asıl alimleri sahabedir kardeşler. Bunu bilin. Bakın bugün herhangi bir tartışma ve münakaşada, burası çok önemli. Herhangi bir tartışma ve münakaşada, bidat ehliyle münazarada veya bir meseleyi ispatlamada, eğer o meselenin sonucu bir veya birden fazla kelimeler ile alakalıysa ve bu kelimelerin dönüp dolaştığı anlam eğer, dönüp dolaştığı anlam veya o ayetin veya hadisin içerdiği anlam bir kelimeye veya birden fazla kelimeye dönüyorsa asıl olarak eğer sahabe tabiinden bu kelimenin anlamı hakkında nakiller varsa asıl lugat ehli onlardır. Onlar herkesin önünde mukaddemdir. Ama bugün tamamıyla ve selefiyim diyen dünyada hatta bazı ilim ehli meşayihlerde dahi bu söz konusu bu hata söz konusu ki bizim meşayihlerimizde çok nadirdir bu. Bunu bu hataya düşen genel olarak Allah'ım yüzde %99'u diyebiliriz düşmemiştir bu hataya ama maalesef düşenler de vardır. Ne yaparlar? İşte yazılmış lügat eserlerine dönerler. Orada meseleyi ararlar. Mesela istiva kelimesine bakarlar derler ki ya İbn Manzur istivaya istila demiştir. Yani ele geçirmek, Allah şeyle geçirmiştir gibi. Bak işte lügat kitabında buluyoruz gibi. Anlatabiliyor muyum kardeş? Siz neden sadece gidip şeyi alıyorsunuz. işte istivanın üstte olma anlamını alabiliyorsunuz diye. Mesela size basit bir örnek vereyim. Bu çok önemlidir. Siz eğer ilim talebeliğinizde kendinizi yetiştirirseniz ister istemez davetçiliğiniz artacak. Davetçiliğiniz arttınca da ister istemez farklı ortamlara girmek zorunda kalacaksınız. Farklı ortamlara girince de farklı insanlarla karşılaşacaksınız. İlmi kaliteniz arttıkça karşı muhalifin de kalitesi karşınızda artacak ve dolayı, dolayısıyla ilmi münazaralar münazaralar ilmi bir şekilde olmaya başlayacak. İşte o zaman bu türlü işgallerle karşılaşacaksınız. Size gelecek birisi diyecek ki sen istiva ayetini getiremezsin. Şöyle şöyle lügat anlamı var vesaire. O yüzden bu usulleri bilmeniz lazım. Bakın kardeşler basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela Kulhuvallahu ehad'de ki Allah birdir. Allahu samet Allah samettir. Şimdi bakın biz selefe baktığımızda derler ki samedin anlamlarından bir tanesi, bunu bilin, samedin anlamlarından bir tanesi karın boşluğu olmayan demektir. Karın boşluğu olmayan. Bir tanesi de diyelim kendisine sığınılan. İkisi de seleften maruf, tabiinden de maruf vesaire. Bakın, bakıyorsun müteahhir tefsircilere ki bunların çoğunluğu eşaredir. Bakıyorsun selef alimlerinden karın boşluğu karın boşluğu olmayandır anlamını verenleri ayıpladığını görürsünüz. Tabir sahihse onların ilmini küçümsediğini görürsünüz ve derler ki Samed'in karın boşluğu olmayan karın boşluğu yoktur anlamı Arap dilinde yok dediklerini görürsün. Şimdi o zaman ayet ne oluyor selefe göre? Şu Allah birdir. Allah karın boşluğu olmayandır. Yine diğer bir anlama göre bu da ikinci tefsirdir sebeften. Allah birdir. Allah kendisine sığınlandır. Bak Samet'in iki anlamını verdim. Kendisine sığınılan karın boşluğu olmayan. Görürsün tefsirlerde bununla karşılaşırsın. Derler ki ya siz Arap dilinin hangi lügatında bunu buldunuz da hangi lügat alimi bunu söyledi de siz geliyorsunuz bunu söylüyorsunuz. Samedin böyle bir manasını Arap bilmez. Biz de diyoruz ki bakın siz bunu kime söylüyorsunuz? Yani bu ya, bu yanlışı kime ifade, kime id, izafe ediyorsunuz? Diyorlar ki, işte o samedi kim söylemişse, kim söylemiş sa, samedi, sahabelerden, tabinlerden nakil var. E biz diyoruz şimdi tabin ve sahabelerden nakil hata mı yaptılar? Diyor diyorlar ki hata yaptılar. Neden hata yaptılar diyor? E diyor ki lugat alimlerinden hiçbirisi bunu söylememiş ki, diyorlar. Lugat'ta bunun anlamı yok. Biz de diyoruz ki. Zaten lügat alimi sahabelerin kendisidir. Anlatabiliyor muyum? Bakın, lügat alimi sahabelerin kendisidir. Sen lafı kimden alıyorsun, kime döndürüyorsun? Zaten bunlar, asıl alim bunlardır. Hiçbir lügat alimi bunlar gibi alim değildir. Hiçbir lügat alimi bunlar gibi alim değildir. Bakın mesela bugün işte Müslim'deki bir hadisi... Bir muhaddis sahihliyorsa. Bakın şimdi soru isteyeceğim sizden. Biraz meseleyi şey yapıyorum dağıtıyorum. Bu daha iyi bazı noktalarda. Bakın şimdi Müslim'den bir tane hadis mesela. İmam Beyhak'ı diyelim onu zayıflıyor. Var böyle şeyler var. Mesela bir bakmışsın İmam Darakutni bir hadisi zayıflamıştır Bukhari'deki. İmam Beyhak'ı bazı lafızları Müslim'de zayıflamıştır. İşte e vesaire. Ee, i̇bn Teymiye Bukhara'daki bazı lafızları zayıflamıştır. Bunları görürsünüz. Bunlar mevcut olan, maruf olan şeyler. Şimdi bakın herhangi bir, ben size burada usul veriyorum. Şimdi herhangi bir münakaşa ortamında birisi gelse dese ki, bakın birisi gelse dese ki, ben size muhaddislerden şu hadisin zayıf olduğunu söyleyenleri getiriyorum. Bey Haki gibi mesela. Sen getir bir tane muhaddis deseler ve sen de hiç kimseyi bilmiyorsun. Çözüm ne olur bunda? Yani karşısında en az Beyhaki kadar veya Beyhaki'den daha büyük bir muaddis getirebilir misin? Bakın açın şimdi sesi inşallah. Sesim geliyor mu? Geliyor Heh. hocam. Şimdi bakın aslında hadis kimden çıkıyor? Yani hangi eserden çıkıyor? Bu He, Müslüm kendisi sahilemiş yani doğru mu? Bakın gördünüz mü ince noktaları? Şimdi adam sahabelerin, tabinin, o Kur'an'ı yaşayanların naklini getiriyor. Ondan sonra bir lügat alimini arıyor. Halbuki gözden kaçan ne var? O lafızları bize getiren onlar zaten. Anlatabiliyor muyum vesile olan? Yani sen asıl kaynağı devre dışı bırakıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra diyorsun lügat alimi. Zaten lügat alimi bunlar. Anlatabiliyor muyum? Al sana İmam Beyhaki'nin karşısında Müslüm'ü getirdim. O yüzden Müslüm kitabına sahih ismini vermiş. Bukhari sahihinde diyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani karşısında bir alim var. Anlatabiliyor muyum? Mesele eğer Bukhari ve Müslim söz konusuysa. İşte burada ilmi noktaları yakalayın diye. Şimdi tabi bu Samet meselesi kafanızda kalmasın diye kısaca onu anlatayım. Şimdi Samet karın boşluğu olmayan demektir. Bu anlam selefte sahihtir. E, lugat alimlerinden kim dersen sahabeler tabi'in o, o işgali çözdük. Geriye kalan ayetin devamı da onu destekliyor zaten. Doğmamıştır doğrulmamıştır yani. Anlatabiliyor muyum? Karın boşluğu olan zaten o vasfa sahiptir. Anladık mı? Ha, mesela affedersiniz işte hamile kalan, değil mi? Karın boşluğu olan bir zata sahiptir. Bakın ayetin önü de şeyi de destekliyor bizi. Yani Allah'ın karın boşluğu Allah yemez içmez. Yemeye içmeye muhtaç değildir. Doğmaz, doğurmaz, doğrulmaz vesaire. Bakın hepsi bu samet meselesinin anlamı buradan kaynaklanıyor aslında. Yani buradan usulü bilin diye. Şimdi bunlar getirirlerse derlerse size bakın. Ya siz hangi kitapta, lügatta siz tasdiğin, azalarla kullanıldığını gördünüz diyeceğiz ki en başta Allah Resul işte. En başta Allah Resulü. Sonra sahabeler. Azal, anlatabiliyor muyum? Onlar en büyük alim. O yüzden sizi hiç farkına varmadan e, asıl kaynağın dışına çıkartıyorlar ve hiç karşı taraf bunun farkına varmıyor. Bu büyük bir tehlike. Sakın yani tabir sayısı bu türlü tuzaklara düşmeyin. Tamam mı? Çünkü biz her zaman söylüyoruz. ehli Sünnet yeryüzündeki tek mutlak hak tayfedir. Hata etmekten masumdur. Eğer Selebi bir konuda icma etmişse Bitmiştir. Bunda hata söz konusu olamaz. Ve selef bu konuda icma etmiştir ki tasdik azalarla da olur. Bunu ayette destekliyor. Hatta bakın biz birazdan geleceğiz ki lugat ehlinin dahi icmasıyla lugat ehlinin dahi icmasıyla azalarla tasdik mümkündür. Evet şimdi kardeşler dediğimiz gibi eee i̇bn Teymiye de Teymiye'de Fetavası'da naklediyor Hasan-ül Basri. Dedik bunlar alimdir. Lugat'ta da alimdir bunlar. Diyor ki, iman temenni etmekle olmaz ancak kalpte yerleşir ve ameller de onu tasdik eder diyor. Her birine özel bir cevaba gelince, bu genel bir cevaptı bunlara verdiğimiz. Şimdi özel bir cevaba gelince iki taife vardı karşımızda. Eşariler sadece tasdiktir diyen. Şey e, tasdik kalple olur diyen ve mürciyetül fukaha vardı. Şimdi bunlara özel cevaba gelince tasdik sadece kalp ile olan olur diyen eşarilere denir ki kardeşler siz tasdiki sadece kalp ile sınırlıyorsunuz. Ancak malum olduğu üzere kardeşler bakın tasdik kelamdan bir parçadır. Yani kelam söz. Şimdi ben konuşuyorum benim söylediğime kelam denir değil mi? Söz. Bakın tasdik sözden bir parçadır doğru mu? Tastik, bir evet diyorsun. Beni kabul ediyor musun? Evet diyorsun. Beni doğruluyor musun? Evet diyorsun. Bak, bu tastik nedir? Kelamdan bir parçadır. Bakın şimdi burada çok ilmi noktalar var. Dikkat edin. Diyoruz ki siz tastiki sadece kalp ile sınırlıyorsunuz. Ancak malum olduğu üzere tastik söz çeşitlerinden biridir. Kelam çeşitlerinden biridir tastik etmek. Ve hiçbir zaman bakın ve hiçbir zaman Arap'ın kelamında, Arap'ın sözlerine baktığımızda biz hiçbir zaman kelam ismi kendisine bir işaret veya tabir bitişmeden mücerret manadan ibaret olan şeyler hakkında ıtlak edilmez. Bakın bu ne demek kardeşler. Hiçbir zaman senin kalbinden geçirdiğin, zihninde düşündüğün, veya içinden bir şeyler söylediğin şeye hiçbir zaman mutlak anlamda ke kelam denmez. Bakın o yüzden diyoruz ki hiçbir zaman Arap'ın sözlerine biz baktığımızda kelam ismi, kelam. Mesela duydun bir tane kelam. Böyle bir isim var kelam bir kitapta veya bir Arap'ın sözünde kelam lafzını duydun. Mutlaka ve mutlaka bunun içinde bir tabir olması gerekir, bir söz olması gerekir, içermesi gerekir. Yani sadece anlamın tek kendisine bizzat kelam denmez. Yani bunu açacak olursak bakın. Kur'an'ın kendisiyle indiği Arap dili içerisinde bakın lafız ve mana bulunması dışında bir kelam bilinmemektedir. Yani kelam nedir? Bakın lafız ve manadan ibarettir kardeşler. Yani ben şimdi karşı tarafa içimden bir şey söylüyorum. Buna kelam denmez. Lafız bitişmediği müddetçe. Buna ne? Kelam denmez. Şimdi dikkat edin. Bunlar tasdiği kalbe sınırlıyordu değil mi? Kalbin kalp, kalple sınırlıyordur. Yani kalple tasdik etmeye bunlar kalbin inancına ne diyorlar? tasdik diyorlar. Doğru mu? Yani diğer bir tabirle ne demiş oluyorlar? Kelam demiş oluyorlar. Olayı buradan yakalayın. Anladık mı? Çünkü tasdik kelamdan bir parçadır ya. Söz söylemekten bir parçadır ya tasdik. Doğru mu? Bunlar tasdik sadece kalpten ibarettir dediklerinde. Söyledikleri neye dönüyor? Yani kelam, kalpte olan şeylere de kelam denir den, denmiş oluyor. Anladık mı burayı? Yani mesela bir insan içinden birisine dua etti veya birisine sövdü veya birisine nasılsın dedi. Bu onların indinde buna kelam denir. Anladık mı? Şimdi bakın ben bu bağlamda size İbn-i Teymiye'nin 7. cidde Türkçesinde 112. sayfada Olayın bu kısmını anlatmak istiyorum, okumak istiyorum size. Toplam bir sayfadır veya bir sayfadan biraz daha az. Bakın çok e, güzel bilgiler var içerisinde kardeşler. Şimdi bakın, kelam kelimesi üzerine diye bir başlık. Dikkat edin buraya. Ancak ben sizin daha bu söylediklerimi, en son söylediklerimi anlayıp anlamadığınızı sezmek adına bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi bakın, ben size dedim ki, Eşariler tasdik kalple olur diyorlar sadece doğru mu? Buraya kadar hiçbir işgal yok. Biz buna cevap verdik. Bakın genel cevap verdik. Şimdi özel cevaba gelince şimdi tasdik sözden ibarettir değil mi? Sözden ibarettir. Tasdik yani sözle söylersin bir şeyi tasdik edersin sözle dille değil mi? Kelamla bir şeyi tasdik edersin. Demek ki tasdik kelamdan bir parçaymış doğru mu? Şimdi bu eşariler tasdik kelam e, tasdik kalbe hastır dediklerinde aslında ne kalbe hastır diyorlar? Kelam. He? Yani bir insan içinden söylediği şeye de kelam denir, doğru mu? Mutlak. Şimdi biz diyoruz ki bu batıldır. Şimdi bunun adına size bir şeyler anlatacağım burada. Bakın, kalpteki manalara kelam denir ama mutlak kelam Denmez. Onu anlatacağım. Şimdi kardeşler bakın İbni Teymih diyor ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i Arap diliyle indirdiğine göre ve Araplar tasdik tekzip yani yalanlama ve buna benzer kelimeleri ancak hem bir söz hem de bir anlam ifade eden şey hakkında kullanırlar. Kullanmışlardır. Özetle okuyorum size. Bakın ne diyor Şeyhülislam İslam İbni Diyor ki Araplar tasdik veya yalanlama ve bunlara benzer kelimeleri niçin kullanmışlardır? Hem bir anlam ifade etsin diye hem de bir söz. İkisi beraber olacak. Doğru mu? Yani sen o kelimeleri, harfleri ağzından çıkaracaksın ve bir anlam ifade edecek. Tamam? Bir anlam ifade edecek. Yani ben tutup da hiçbir harf olmayan bir ses çıkarabilirim. Mesela öksürerek buna kelam denmez. Anladık mı? Çünkü neden? iki rüknü vardı. Hem içinde mana olacak hem ses olacak. Doğru mu? Şimdi ben öksürerek sesi çıkardım mı? Birinci rükünü yerine geldi mi? Geldi. İkinci rükünü yerine geldi mi? Anlam olacak içerisinde bir mana gelmedi. Kelamda bunlar şart. Anladık mı bunu? Veya ben bir mana söyledim ama ses çıkarmadım. Yani içimden nasılsın dedim. Veya elimle sana böyle yaptım. Yani gel işareti. Bu bunlar hepsi bir anlam içeriyor, değil mi bir mana? Ha? Evet. Değil mi? Bir mana içeriyor. Ama e, mana olma rüknü var içinde. Ama lafız olma rüknü var mı? Yok. yok. yok. Anladık mı? Şimdi buradan bahsediyor Şeyhülislam. Bakın, ya belki bu cümlelerinden direkt an, e, şey anlamak zor olur da ben tefsir ediyorum size inşallah anlarsınız. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i Arap diliyle indirdiğine göre. Ve Araplar tasdik, tekzip ve buna benzer kelimeleri ancak hem bir söz hem de bir anlam ifade eden şey hakkında kullanmışlardır. İşte bu bakımdan Yüce Allah, bakın dilleriyle tasdik etmedikçe mücerret olarak yani sadece kalplerinde bilmek ve tasdikte bulunmakla hiç kimsenin Resulleri tasdik etmesini kabul etmemiştir. Bakın. Birileri resullerin resulün hak olduğunu, resullerin hak olduğunu kalpleriyle biliyorlardı, değil mi? Kalpleriyle de tasdik de ediyorlardı. Ama çeşitli şey, mesela Yahudilerin bildiği gibi, değil mi? Bunlar diliyle söylediler mi? Söylemediler. O yüzden onlara tasdik edilmiş demedi Allah Azze ve Celle. Gördünüz mü? Çünkü iki rükünden bir tanesi eksik. Anladık mı kardeşler? Ona vurgu yapıyor şey Huluslan. Bakın Yüce Allah dilleriyle tasdik etmedikçe mücerret olarak kalplerinde bilmek ve tasdikte bulunmakla hiç kimsenin Resulleri tasdik etmesini kabul etmemiştir. Yine Arap dilinde şöyle bir ifade kullanılamaz. Neymiş o? Kalbiyle onu doğru ya da yalancı olduğunu bilmekle birlikte veya burayı, buraları geçelim. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Bakın. E, diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atladım biraz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim bu namazımızda insan sözünden herhangi bir söz söylemek uygun değildir bakın dikkat edin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizim bu namazımızda insan kelamından burada söz diye tercüme etmiş kelam kelimesi geçiyor insan kelamından herhangi bir şeyi söylemesi uygun değildir. Yani bir namazda bir insan ehli sünnetin icmasına göre ya fukahalara göre konuşursa dünya kelamından veya namazda birisine nasılsın dedi veya açtı telefonu konuştu birisiyle namazı bozar. Neden? Bu hadise göre. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Bizim namazımızda kelam yoktur. Doğru mu? Eğer bakın dikkat edin şimdi kalpte olan şeyler konuşulan Kalpte olan anlamlar. Kalpte herkes bir şeyler söylüyor namazına. Kimi ee, sevdiği kızla konuşuyor. Kimi e, az önce bir büyük ticaret yapmıştı onu hesaplıyor kalbinden. Herkes bir şeyler konuşuyor. Hatta İbni Ömer bile diyor ben diyor kafirlerden alacağım cizyeyi hesaplıyordum diyor namazda. Zihin gidiyor yani. Zihin bazen gider. Tamam. Zihin bazen gider bu konuşuyor. Yani herkes konuşur. Kalpte konuşur namazın içinde bile. Bu eğer kelam olsaydı ne olurdu? Yeryüzündeki herkesin namazı bozulmuştu. Anladık mı? Anladık mı olayın ince noktasını kardeşler? Evet. Heh. Bakın o yüzden Şeyhul İslam buna vurgu yapıyor. Bakın bizim bu namazımızda insan kelamından herhangi bir kelam söylemek uygun değildir. O zaman ne doğru zücün nebisselselam ne Ömer radıyallahu anh ne de başkaları doğru namaz kılmadı. Hepsi namazı uygun olmayan bir şey yapmış oldular. Heh? Hepsinin namazı bozulmuş oldu. Bakın şüphesiz ki başka bir nas şüp ve şüphesiz ki Allah dilediği emri, emri verir. Onun verdiği emirlerinden emirlerden birisi de namazda kelam etmeyiniz şeklindedir. Şimdi Allah azze ve celle emir veriyor müminlere namazda kelam etmeyin ama yeryüzünde hiçbir mümin yok ki namazında kelam etmeyen. Eşerilerin sözüne göre. Anladık mı olayı batıllığını? Anladık mı kardeşler? İşte İbn-i diyor ki bu buyruğundan dolayı ilim adamları herhangi bir sebep yokken bilerek konuşan kimsenin namazının batıl olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi oturan bir kimseye elini aşağıdan yukarıya şu şekilde yap demen nedir? Kalk demendir doğru mu? Ama kelamın rükünlerinden hem ses eksik içerisinde he? hem de ne eksik? Hem de mana olarak yani ses eksik anlam olarak el işareti var öyle mi? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben burada ekstra bilgi veriyorum araya girip Şeyhülislam'ın sözlerinin arasına. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılıyor. Ne yapıyor? İkinci rekatta oturması gerekirken. Değil mi? Dört rekatli bir namaz. ikinci rekatta oturması lazım tayyat için. Kalkıyor ayağa. Ayağa kalkınca sahabeler subhanallah falan diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dönemez artık. Neden? Çünkü fıkıhtandır. Yani bir insan ikinci rekattan ayağa kalkarsa, doğrulursa dönemez. Ama tam kalkmak üzere ise aklına gelirse hemen oturur. Ama yeni bir rüküne geçerse ki o rükünün kıyam rüknüdür. Geçerse dönemez. O yüzden Nebis Aleyhisselam kalkıyor. Geç kalıyor artık. Dönemiyor. Eliyle böyle yapıyor sahabelere. Yani kalkın. Şimdi eğer bu kelam olsaydı Nebis Aleyhisselam ne olurdu namazı? Bozulurdu. Ve söylediği kendi hadisine de muhalefet ederdi. Bu namazda Kelam yoktur. Doğru mu? Anladık mı kardeşler? Şimdi Şeyhul İslam bu türlü şeylere aslında vurgu yapıyor. İşte o yüzden diyor ki bu buyruklardan dolayı ilim adamları herhangi bir sebep yokken bilerek konuşan kimsenin namazının batıl olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Yine bütün ilim adamları kalpte var olan dünyevi bir takım işlerin, bakın kalpte var olan, hep dedi ki herkes bir şeyler konuşur kalpten. Kalp Unutur, namazdaki uşu kaçar, bir şeyler düşünebilir. Başından bir olay geçmiştir, kötü bir olay aklı onda kalmıştır, hep konuşur içinden. Herhangi bir sebep yokken bilerek konuşan kimsenin namazının batıl olduğu, olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Yine bütün ilim adamları kalpte var olan dünyevi bir takım işlerin tasdik edilmesinin ve talep etmesinin namazı iptal etmediği üzerinde ittifak etmişlerdir. İçinden söylenilen şeyler. Ancak bunları konuşup söylemenin namazı iptal edeceğini kabul etmişlerdir. Ancak işte bunları dillendirirsen o zaman namaz iptal olur. Böylelikle Müslümanların bu şekilde kalpten kalpten geçen şeylerin söz yani konuşmak yani kelam olmadığı üzerinde ittifak ettikleri ortaya çıkmış olmaktadır. Anladık mı kardeşler? Bakın şimdi e, İbn Teymiye mükemmel bir hadis getiriyor konuyla alakalı. Bu Az önce söylediğim delillerden de veya İbn Teymiyye'nin zikretmiş olduğu delillerden de daha e, güçlü bir delildir diyebiliriz. Bakın, Buhari Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Bakın. Allah ümmetime onu konuşup yani kelam edip söylemedikçe veya gereğince amel etmedikçe içlerinden geç içlerinden geçirdiklerini bağışlamıştır. Bakın bir daha okuyorum. Soru soracağım burada. Allah ümmetime onu konuşup söylemedikçe veya gereğince amel etmedikçe içlerinden geçirdiklerini bağışlamıştır. Bizim az önce verdiğimiz örnekler bu hadisin neresinde? Onu içinden geçirdiğini söylemedikçe. Bakın içinden geçir geçirmeye ne diyor yani? Kelam tamam. demiyor. Kelam olmadığını söylüyor buradan. Dikkat edin bakın. Çok ince bir nokta var. Allah ümmetime onu kelam etmedikçe içinden geçen şeylerini bağışlamıştır. Yani demek ki içinden geçen şeyler kelam dilmiş. Anladık mı? Anladım. Son bir daha daha okuyorum. Allah ümmetime onu kelam edip söylemedikçe veya gereğince amel etmedikçe içlerinden geçirdiklerini bağışlamıştır. Yani içlerinden geçen kalbinle bir şeyleri zaruri olarak mecburen e, isteyerek düşünüyorsun bu konumuzun dışında. Ama şeytanın vesveseleriyle içinden geçirdiklerin şey affolmuştur ve bu kelam değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Buna göre Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın insanın içinden geçin, geçirdiklerini konuşarak söylemedikçe affettiğini haber vermekte ve böylelikle nefsin içinden geçirdiklerini Hadisul nefs buna içinden geçirdiklerini hadisul nefs denir. ile sözü konuşmayı birbirinden yani söyleme ile içinden geçirdiklerini demek istiyor. Bu, e, birbirinden ayrı şeyler olduğunu değerlendirmiştir. ve bunları konuşup söylemedikçe onlardan sorumlu tutulmayacağını bildirmiştir. Maksat ise ilim adamlarının ittifakiyle bunu dil ile konuşup söylemektir. İşte bundan, bundan da öğrenilmiş oluyor ki, Dilde kelam denilen şey budur. Yani Arap dilinde kelam buna denir. Konuşulan şeyleri. Çünkü şari, şari şeriat koyucu demektir. Çünkü şari belirttiği üzere bizlere Arap dili ile hitap etmiş bulunmaktadır. Yani İbn-i Teymiye devam ediyor. Hatta bir iki sayfa daha devam ediyor bunlar üzerinde. Ama o devam ettikleri şeyin de e, aslı bu okuduklarımıza dönüyor. O yüzden onları okumaya gerek yok. Şimdi bu, buraya kadar bir sorun var mı Işgal kardeşler? Anlaşılmayan bir şey var mı şuraya kadar? Yok inşallah. Evet devam ediyoruz. Diyoruz ki bakın kardeşler hatta bu meseleden dolayı yani tabir sahilse eşarilerin e, bu batıl söylemlerinden dolayı yani ne işte içerisi, kelam içerisinde olan şeydir. Bakın hatta Burada ekstra bir bilgi daha vereyim. Bir tane şiir getirirler Arap dilinden bu söylediklerine ispata dair. Diyor ki bakın Arap şiirinde bu aklıma gelmişken söyleyeyim önemli bir malumat. Çünkü bunu birçok kitapta görürsünüz. Özellikle şu anda işte onların akideden Eylül Sünnet'e reddiye kitapları yeni yeni Türkçe'ye basılıyor. Onlarda bile yer vermişlerdir. Gerçi Türkçe olarak ama Arapçası şöyle. Arap şiirinde diyor ki kelam ile fil fu'adi ve inneme Cuhilel lisanu alel fuadi Diyor ki kelam ancak kalpte olan şeylerdir. Arap şiirinden bakın. Kelam ancak kalpte olan şeylerdir. Senin diyor o kalbe. Kalpte olan geçirdiğin anlamları dile vurman diyor o kalbine delildir. Kelama bir delildir. Yoksa dille söylemek kelam değildir. Bakın dikkat edin cümle. İnnel kelame lefil Kelam sadece fuatta'dır. Yani gönüldedir, kalptedir. Dil ise kalbe delil kılınmıştır. Yani kelamın aslı neredeymiş? Kalpte. Ama sen dille onu söylediğin zaman bu senin kalpten geçirdiğin kelama bir işarettir diyorlar. Dilin görevi sadece kalpte olan kelamı ortaya çıkarmaktır. Ama kelamın aslı kalptedir. Bakın diyorlar Arap dilinden şiir. Kardeşler bu şiirin hiçbir ilim ehline müntesibi yoktur. Batıldır, uydurmadır. Ve bu şiir aktala dayanmaktadır. Ahtal da Hristiyan bir insandır. Hristiyan bir insandır. Biliyorsunuz Hristiyanların işine gelir bu. Neden? Çünkü ne diyorlar? İsa Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Allah içinden İsa'ya ol dedi o da verdi. Anladın mı? Anladınız mı burayı? Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına uyduran şey değil mi? Şey. Tabi. Yani e, Ahtal'dan daha buna benzer birçok şey var. O yüzden bakın kardeşler bundan dolayı işin bu noktasına çok dikkat edeceksiniz. Bakın biz dedik ki bunlar Arap şiirinden delil getirdiler. Hem seneden batıl hem de bu şiirin kendisine isnat edildiği kimse Hristiyan, Ahtal diye birisi. Yani her ne olursa olsun bunların lugatla demek ki hiçbir alakası yok. O yüzden bakın eşarilerin tabir ise bu saçmalıklarından dolayı mutezile bile dayanamamış bu meselede işte kalpte o geçen şeylere kelam denir meselesinde Şiddetli bir şekilde eşarilere saldırmışlardır. Eşarilere yermişlerdir. Hadis ehli de zaten, e, o da işte biz ehli sünnet, e, şiddetli bir şekilde yermiştir. Mesela bu sözlerinin batıl olduğunu takrir edenlerinden bir tanesi de İbn Hazım'dır. İbn Hazım da dayanamayıp e, burada e, bunlara şiddetli bir şekilde yermiştir. Yine Mutezile'den dediğim gibi Kadir Abdülcabbar bunları yermiştir İbni Teymiye çeşitli eserlerinde. Bunların bu sözlerinin çok saçma ve tutarsız olduğunu söylemişlerdir. O zaman maksat şudur ki kardeşler, kelamdan bir parça olan tasdiki kalbe hasretmek, bakın kelamdan bir parçadır ya dedik tasdik. İşte bunu sadece kalbe sınırlı tutmak hem bakın lugat ehlinin icmasıyla hem de selefin icmasıyla batıldır. Hatta sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelen ehli sünnet ve yine daha sonra gelen harici, mutezile ve şia gibi bidat ehlinin icmasıyla da batıldır. Sadece İbni Kullab'dan önce. İbni Kullab gelmiştir. Bu bidatı ortaya atmıştır. Duymuşsunuzdur belki bir yerlerde. Kullabiye mezhebi diye. İşte bu onun lideridir. Muhammed İbni Said İbni Kullab. O bidatı ilk ortaya atan budur. O yüzden bakın Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki. Neye, neye kelam dendiği hususunda. Yani neye kelam denir. Neye kelam denirdi kardeşler? Başkı vermez işte Şeyhül İslam diyor ki: "N'e kelam dendiği hususunda ashab-ı kiram arasında ya da onlara ya da onlara sünnet ehlinden veya bidat ehlinden tabi olanlar arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Hepsi kelamın ne olduğunu bilirler. İslam'da sadece manaya kelam yani içerisinde geçen anlama kelam denileceğini söylediği bilinen ilk kişi Abdullah İbn Said İbn Kullab'tır." O da müteahhir kimselerdendir. Ahmet İbni Hanbel'in mihnetleri dir diyor. Yani o imtihanına düştüğü dönemlerdedir diyor. Yani bu sonradan ortaya çıkmış bir bidattır. İşte kardeşler tüm bunlarla biliniyor ki eşarilerin sözü lügaten ve, ic ve icma en batıldır. Ve onların da dikkat edin en büyük dayanağı neydi? lugat'tı. Tamamıyla en büyük dayanağı olan Lugat'ın da icmasıyla ne? Lugat ehlinin icmasıyla bunların bu söylediği batıldır. Şimdi tasdikin sadece e, kalpten ibaret olduğunu söyleyen eşalilere özel cevaptı bu değil mi? Geriye ne kaldı son olarak? Tasdikin sadece kalp ve dille olacağını söyleyen mürciyetil fukalara özel cevap. İşte bu özel cevaba gelince denir ki, şüphesiz ki tasdik olan o iman, Özel bir tasdikle gerçekleşir. Bakın, biz buna tasdik de desek bu özel bir tasdiktir. Bakın mesela geçen dersleri hatırlayın. Namaz lugatta neydi kardeşler? Kim söyleyecek? Salat kelimesi. Dua etmek. Ama biz dedik ki, özel fiiller yani tekbirle başlayıp selamla biten içerisinde özel söz ve fiiller barındıran bu amele, Dua isim, du'a manasına gelen salat ismini vermişler. Doğru mu? Salat halbuki lugat'ta dua demek. Ama din geldi. Dedi ki bakın size bir ibadet tekbirle başlıyor, selamla bitiyor. Niyetle, niyet var bunda, özel fiiller var, sözler var. Bunun da ismi salattır dedi. Yani diğer bir tabirle duadır. Şimdi bakın biz diyoruz ki evet namaz da duadır ama özel bir duadır. Doğru mu? Özel bir duadır. Nasıl bir özel bir duadır? İşte bir özellikleri vardır. İşte özel, has bir dua. Tekbirle başlayıp selamla biten. Namazın kendisi başlı başına bir duadır zaten. Bakın hac, hac ne demiştik lugat'ta? Kast Kastetmek demektir. Bak mesela ben Ahmet evde oturuyor. Ben Ahmet'in önüne, evine doğru gidiyorum. Birisi diyor ki ne yapıyorsun? Ya hiç Ahmet'in evini hac ediyorum. Yani ne demek? Doğrudur bu Arap dilinde. Yani Ahmet'in evini kastettim. Oraya doğru gidiyorum. Yani niyetim Ahmet'in evine gitmek. Şimdi hac lugat'ta kasıttır. İbadette dinde nedir? Özel bir kasıttır. O da ne? Allah'ın evinin kastıyla yola çıkıp gitmek ve orada belli fiiller geçirmek. Doğru mu? Bakın mesela oruç. Lugatta imsak demektir. Tutmak. Tutmak. Mesela bir insan tuttu cep telefonuyla konuşuyor bu adam oruç tuttu denir. Yani cep telefonu tuttu. Tutmak demek. Evet, oruç tutmak mıdır? Evet, dinde de tutmaktır ama özel bir tutmaktır. O da ne? Nefsi yemeden, içmeden, cimadan belli bir vakitlerde tutmaktır. Anladık mı kardeşler? Bakın bütün bunların hepsi özel. İşte biz diyoruz ki nasıl ki namaz yani salat duadır ancak özel bir duadır. Hac kastetmektir ancak özel bir kasıttır. Oruç tutmaktır ancak özel bir tutmaktır. İmanda sizin söylediğinizde tasdik de olsa sadece ama nedir? Özel bir tasdiktir. Şerat bu lafızları bakın mutlak değil mukayyet olarak kullanmıştır. Şerat bu lafızları iman, namaz, oruç, zekat bu lafızları mukayyet olarak kullanmıştır. Yani özel bir vasıf vermiştir bunlara kardeşler. Özel bir vasıf vermiştir. Demiştir ki alın size dua ibadeti. Nasıl bir ibadet bu? Tekbirle başlıyor, selamla bitiyor vesaire aleyhissalatu vesselam belirtmiş. Alın size tutmak ibadeti. Ama bildiğiniz gibi tutmak değil, özel bir tutma. Nedir bu özellik? İşte nefsi şu şu vakitlerde, şu şu şunlardan tutmak. Alın size bir şeyi kastetme ibadeti. Ama özel bir kasıt. Nasıl bir kasıt? Hacca doğru Allah'ın evini kast ederek çıkmak. Alın size tasdik. Ama nasıl bir tasdik? Özel bir tasdik. Anladık mı kardeşler? Şimdi bakın size bir önemli bir bilgi veriyorum. Kuranda iman şey iman Kuranda iki şekilde gelir kardeşler. İki yönlü gelmiştir. Bakın Kuran e, iman Kuranda iki vecihiyle, iki yönüyle gelmiştir. Bir ya mutlak ama müfesser. Bakın yazın şuraya açık açacağım. Mutlak müfesser. Bu bir birisidir. Mutlak müfesserli mutlak da yazabilirsiniz. Mutlaklı müfesser de önemli değil. Müfesser, mutlak, müfesser. ikisini yan yana yazın. Ya da mukayyed olarak gelmiştir. İmana bakın Kur'an'a. Bakın şu iki şeyin dışında bir iman lafzı bulamazsınız. Kur'an'da bütün iman lafızlarını çıkarın. Mesela i̇şte özel bazı programlar var. Mesela bir basıyorsun, yazıyorsun. Bilgisayarda vardır. İman kelimesini işte hangi kelimeyi istiyorsan Kur'an'da geçen basıyorsun. Kur'an'da ne kadar hangi ayette çıkıyorsa önüne getiriyor. Kitaplarda var bunun adına ama daha çok Arapça. Gösteriyor sana. Bakın Kur'an'da bütün iman ibarelerini çıkarın iki şekilde görürsünüz. Ya mutlak müfesser ya da mukayyed olarak gelmiştir. Bakın mutlak ne demek? Mutlak müfesser ne demek? Şimdi ayette diyor ki mesela müminler şunlardır. Şimdi buraya kadar müminler kelimesi mutlaktır değil mi? Herhangi bir kayıt getirdi mi? Mümin dedi sustu ama bu mümini ayetin sonu ayetin devamı tefsir etti mi bu mümini kardeşler tefsir etti değil mi ona müfesser denir bakın ayetin başında dedi ki müminler dedi şuraya kadar mutlak ayetin sadece burasına kadar yalın şeklinde geldi doğru mu ayetin devamı bu müminlerin ne olduğunu tefsir ediyor mu ediyor ne diyor mesela onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri e, ürperir değil mi onlar ki namazı ikamet ederler, verdiklerimizden e, infak ederler vesaire diye. Şimdi o yalın tabir sahise mutlak mümin ifadesini ne yaptı? Tefsir etti ayetin devamı, doğru mu? İşte buna mutlak müfesser denir. Bakın ya bu şekilde gelir Kuranda, ya da mukayyet olarak gelir, kayıtlı. Mesela sadece gaybi meseleye haskılar. Mesela der ki: Yüminu ne bil gayb? Gaybe iman ederler. Bakın imanı neyle kayıtladı? Hayır. Gaybe iman etmekle kayıtladı. Doğru mu? İşte bu iki şekilde gelir. O zaman sen tutup eğer imanı sadece işte kalple inanılması şeylere has kılarsan birçok ayeti ne yaparsın? Hükmünü iptal edersin. Anladık mı kardeşler? Yani bunlar tabir sahihse gayb bir meselelere inanmaya haskıldılar imanı. Birinci kısmı ne yaptılar? İptal ettiler. Neydi o birinci kısım? İman geliyor sonra onu işte amellerle ne yapıyor? Tefsir ediyor. Bakın Kur'an'da çok görürsünüz. İşte cennete gireceğin, gireceklerin imanla cennet, imanların cennete gireceğini söylüyor ama amel işleyen imanların. Hep ne yapmıştır? Bu imanı amelle tefsir etmiştir. Anladık mı kardeşler? İşte burada maksat şudur ki bunların lugatla da hiçbir alakası yoktur. Şimdi e, son bir şey e, söylüyorum burada. Dersi bitiriyorum inşallah. Bakın. Diyoruz ki kardeşler çünkü imanın lugat anlamına dair iddialarına göre bunlar demeleri gerekir ki herhangi bir kim bir şeyi tasdikleyen mümindir demeleri gerekir. Bakın şimdi kardeşler çok önemli e, bir noktaya değineceğim kısa ders bitecek. Şimdi bakın soru soruyorum inşallah. Şimdi iman lugatta sadece tasdiktir veya mürciyetül fukahaların dediği gibi bakın bu bu, bu reddiyenin şeyi selef alimlerimizden de gelmiyor ama selef alimlerimizi desteklemiştir bunu. Kabul görüyor. İbn Hazım'dan gelir bu aslında çok önemli bir tespittir. Kabul görmüş bir tespittir. Bakın. Çünkü biz hatırlarsanız ne demiştik İbn Hazm için? Ehli sünnet eee İbn Hazm ehli sünnettir. Bir mevzu hariç. Tasdikte artma eksilmez diyor. Gerisi tamamıyla ehli sünnet gibi düşünür imanda. Hatırlarsanız böyle demiştik. Şimdi bakın. İman lugatta tasdik etmektir. Doğru mu? Tasdik etmek. Bunlar dediler ki biz Din gelmeden önce de iman kelimesinden bunu biliyorduk. Hatırlarsanız derslerde Allah da bize iman edin dedi. Biz de iman ettik. Cahiliye devrinde imandan ne anlıyorsak onu anladık. iman ediyoruz. Tasdik et. Şimdi bakın. Bana böyle rediye vermeye çalışın tamam mı? Akli rediyeler vermeye çalışın. Ben şimdi size bir şeyler ortaya sunacağım. Ama kendinizi tabir sahibi ise e e eşari konumunda düşünerek tamam mı? Bana reddiye verin şimdi. Ben size geliyorum. Siz şimdi mesela eşar ediniz. Bir cemaatsiniz hepiniz. Ben de sizin karşınızdayım. Bir selefiyim. Ve size geliyorum. Diyorum ki ben nasıl iman ederim? Nasıl mümin olurum? Müslüman olurum? Bana diyeceksiniz ki tasdik ederek. Değil mi? Tasdik edersen girdin İslam'a. Doğru mu? Şimdi bakın. Dikkat edin buraya. Ben de diyorum ki tamam kardeşler. Bakın. Şu anda benim önümde bir tane kardeş oturuyor. Elinde de kalem var. Ben onu tasdik ettim o kaleme. Evet kalbimle inanıyorum ve dilimle de söylüyorum ki onun elinde e, kalem var. Eşarilere göre sadece tasdik etmem yeter. Mürciyetül fukalara göre hayır kalem var sözünü de söylemem lazım. Tamam mı? Ben şimdi ikisinin de e, gönlü hoş olsun diye söylüyorum. Diyorum ki evet karşımda oturan kardeşin elinde kalem var. Buna da inanıyorum. Bu sözümle ben imana girer miyim? Şimdi siz eşaresiniz. Ben bu sözümle imana girer miyim? Girerse. Eşarilere göre girer miyim? Girer miyim? O zaman eşarilere göre bütün yani e her şeyi tasdik eden yeryüzünde şey olması lazım yani. İşte az önce araba önünden geçti. Bak tasdik ettim falan. Böyle olması lazım. Şimdi eşarelere göre böyle bir insan girmez. Hiçbir fırkaya göre <gülüyor> girmez. Doğru mu? Ama onlar iman meselelerini kastetmiyorlar. Mesela Allah'a iman mesele, iman... Heh, özel bir, heh, işte tamam özel bir tasdik kastediyorlar yani. Niçin Allah'a meleklerini, peygamberlerini kattın oraya? Bakın demek bunlar mutlak tasdikten mi bahsediyor kayıtlı tasdikten mi? Yani özel tasdikten mi? Tasdikten. Evet çünkü çünkü şimdi cahiliye devrinde bir insan ka kağıt elinde tuttu. Arkadaşı dedi ki bak Ahmet elinde kağıt tutuyor buna tasdik denir değil mi? Dediler ya bizim cahiliye döneminde aldığımız manada biz tasdik etmenin ne olduğunu istediyoruz. Bak tasdik ettik. Bakın en güçlü delillerden bir tanesi budur. Benim gördüğüm yani biz üçüncü dördüncü ders oluyor zannedersem bu şüphelerine cevap. Benim gördüğüm eğer ince düşündüğün zaman en güçlü delillerden bir tanesi budur. Bakın bunlar dediler ki hayır. Bu... Kayıtlı bir tasdiktir. Özel bir tasdiktir. Sadece o özel tasdik hani biz kullanıyorduk ya cümlelerimizde. Bakın aslında onlar bu sadece bu ibareyi kullanmıyorlar. Yoksa bunların söyledikleri özel bir tasdiktir. Ne, neyle özeldir? Yani bu dini şeyler olacak. Meleklere iman olacak değil mi? Melekleri iman yani melekleri tasdik, ahireti tasdik, ölümü e, dirilmeyi tasdik, bunları tasdik olursa. Ama ne yaptılar bunlar? Özel bir vasıf getirdiler değil mi? Halbuki bir insan işte e, domatesci tasdik ettiği zaman yani bu tasdik etmiş midir etmemiş midir şimdi? Değil mi? O zaman bunlar da özel bir, ta, ö, ma, özel bir tasdiki kabul ediyorlar. Ha, biz de diyoruz ki. Tamam biz de özel bir tasdiki kabul ediyoruz. Biz, biz size diyeceğiz ki ya sen nereden çıkardın şimdi e, cahiliye döneminde nerede vardı e, senin söylediğin di, dinin tarif ettiği meleklere iman, dinin tarif ettiği ahirete iman, dinin tarif ettiği, İslam dininin tarif ettiği e, kabir azabına iman. Zaten İslam dini ortada yoktu ki. Sen niye tasdik, tasdikin içine İslam'dan bir şeyler soktun? Değil mi? Özel bir vasıf soktu değil mi? Tastiği değiştirdi yani. Özel bir vasıf verdi tasdiğe. Anladık mı? Bakın o yüzden bunları açan cümleler olarak diyoruz ki Halbuki bunların indinde kabul gören şudur ki bunlar herhangi bir şeyi tasdik eden her bir kimse için iman ismini kullanmamaktadırlar. Bilakis onların indinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, cennet ve cehenneme, ölümden sonra dirilmeye ve diğer başka şeylere iman inanmayla sınırlı olarak bir iman ortaya koymuşlardır iman belirtmişlerdir ve malum olduğu üzere bu lugattaki imanın zıttı değildir lugattaki imanın karşılığı değildir Bakın, lugatta iman tasdiktir diyorlar ya bunlar şimdi kardeşler bakın şimdi lugata bak sen hangi Arap dili lugatında cahiliye şiirlerinde tas, e, iman tasdiktir tasdikte işte kabirlere inanmaktır dirilmeye inanmaktır hangi kitapta var bu Hangi lügat kitabında var? Cahiliyede veya şimdi, şimdi bile bugün 1400 sene sonra yazılmış kitaptı da. Hangisinde var yani sen şimdi tasdik kelimesini açtığın zaman. Türkçe eserlere de bak şimdi. Doğrulama kelimesini bul sözlükte. Kabillere iman etmek var mı yani? Meleklere iman etmek var mı? Doğrulamak, doğrulama, doğrulama bir alakası yok. Her şeyi doğrulayabilirsin değil mi? Ama bunlar ne yaptı? Özel vasıflar yüklediler bu doğrulamaya. Biz diyoruz ki niçin özel vasıflar yüklüyorsun? Ya din bu vasıfları yükledi. Yani biz de diyoruz ki din tas diye ameli yükledi. Anladık mı? Eğer biz lügatı sizin mantığınızda değiştiriyorsak siz de değiştirdiniz lügatı. İşte bu çok açık bir durumdur kardeşler. Bu en son söylediğimi anladınız inşallah. Onlar özelleştirdi biz de yani amelde evet. sokuyoruz. Evet. Yani lügatta yoktur yani doğrulama karşılığı kabir. Kabiri doğrulama böyle bir şey yoktur ya. Yani. Onlar tasliğin içine neden kabire iman, ahirete iman, meleklere iman bunları neden soktular? Çünkü bunlar tasliği aldılar din, dinin içerisinde aldılar di, dinin istediği anlamları tasliğe yüklediler. Niye yüklüyorsun? Sen cahiliye dönemindeki o tasdik kullanıyordun ya zaten sen İslam'dan önce tasdik etmek. Al mesela çocuğun altına pislemiş, tasdik et onu, tamam işte oldum de. Bir şey yapamazsın yani, ekstra bir vasıf niye koyuyorsun? Koyarız biz, neden koyarız? Din koymuş, biz de koyarız, din koymuş, bitti. Yani bizimle sizin anladığı hiçbir fark yok. Anladık mı kardeşler? Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve